Bismillahirrahmanirrahim İnsan Suresi Mekke'de nazil olmuştur Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden uça kadar insan üzerinden Dehirden bir zaman geçmiştir ki O henüz anılmaya Değer bir şey bile değildi Doğrusu biz insanı Katışık bir damla sudan yarattık ona deneriz. Bu sebeple onu işitici ve görücü yaptık. Gerçekten biz ona yolu gösterdik. Buna kimisi şükreder, kimisi küfür. Allah subhanahu ve teala anılmaya değer hiçbir şey değilken küçük ve zayıf bir varlık olduğu halde insana varlık ihsan ettiğini haber veriyor ve insanın üzerinden dehirden bir zaman geçmiştir ki temir anılmaya değer bir şey değildi ve ardından da bunun sebebini açıklayarak doğrusu biz insanı katışık bir damla sudan yarattık karışık karışık ve iç içe girmiş bir kısmı bir kısmına karışmış sudan diyor onu döneriz ve imtihan ederiz ve gerçekten biz ona doğru yolu gösterdik işte bunlardan kimisi şükreder, kimisi de küfreder diyor. 4-12'ye kadar Gerçekten biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevlendirilmiş bir ateş hazırladık. Şüphesiz iyiler, kafur katılmış dolu bir kase'den içerler. Bu yalnız Allah'ın kullarının taşıra taşıra içebileceği bir pınardır. Onlar adayı yerine getirirler. Ve şehri yaygın olan bir günden korkarlar. Onlar yoksula, yetime ve esire seve seve yemek yedirler. Biz sizi ancak Allah rızası doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz suratları astırdıkça astırarak bir günde babımızdan korkarız. Allah canları onları o günün şerinden korumuştur. Ve onlara bir güzellik, bir sevinç vermiştir. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekle mükafatlandırmıştır. 13'ten 22'ye kadar orada tahtlara yaslanırlar. Ne yakıcı sıcak Ne dondurucu soğuk görmezler Meyve ağaçlarının Gölgeleri üzerine sarkmış Ve meyveleri de aşağı indirilmiştir Çevrelerinde Gümüş kupalar ve billir kaseler Dolaştırılır Billirleri gümüş gibi parlak Miktarını Onlar takdir etmiştir Orada karışımı zencefil olan Bir kadehten de içilir Orada bir pınardır ki selsebil adı verilir. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır ki onları gördüğünde saçılmış bir inci sanırsın. Nereye baksan orada bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Üzerlerinde ince yeşil ipekli ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüşten ilediklerle süslenmişlerdir. Rabları onlara tertemiz bir içecek içilmiştir. İşte bu sizin işlediklerinize karşılık olduğu sayınız meşgul olmuştur. Ben, Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada cennet ehlinin kendilerine verilmiş olan nimetlerinden bahsediyor. 23'ten 31'e kadar muhakkak ki Kur'an'ı sana indiren biziz biz. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Ve onlardan hiçbir günahkara veya inkarcıya itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını zikret, geceleyin ona secde et ve geceleri uzun uzun onu tesbih et. Doğrusu bunlar çabucak geçeni de, severler de o çetin günü arkalarına bırakırlar. Biz yarattık onları ve mafsarlarını da bizçe pekiştirdik. Dilersek onları benzerleriyle değiştiriveririz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür Dileyen Rabbana bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alim, hasim olamaz. rahmetine girdirir. Zalimlere işte, işte onlara elem verici bir adam hazırlamıştır. Evet. Rabbimiz An-ı Hüvvet bu ayetlerinde şüphesiz ki bu bir öğüttür. Dileyen buna bir yol tutar, gidecek bir yol edinir, Kur'an'ın hidayetine yoluna uyar, dileyense sapıtır. Ama Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hiçbir kimse kendini doğru yola sevk edemez, imana giremez, ve kendisi için bir fayda elde edemez. Ancak Allah dilerse olur. Muhakkak ki Allah alim, hakim olandır. Kimin hidayete hak ettiğini bilir ve ona hidayeti kolaylaştırır. Sebeplerini hazırlar. Kimin de azgınlığı hak ettiğini bilir, onu hidayetten yüz çevirtir. Erişilmez hikmet ve ezici hüccet onundur. Ve hamd edilmeye layıhtır. Velhamdülillahirrahmanirrahim.